Sözünü tutmayan mercan balığı Bir zamanlar denizlerin dibinde yaşayan iki küçük balık varmış Biri tekir balığı öteki de mercan balığıymış Bunlar birlikte oynarlar birlikte okula giderlermiş Ama denizin dibinde okul var mıdır demeyin Orada da küçük balıkların eğitimiyle ilgilenen Onlara yol yordam gösteren okullar elbette bulunur. Küçük tekir balığı her zaman söz dinleyen bir öğrenciymiş. Ama mercan çok düşüncesiz bir balıkmış. Bir yere mi gidilecek, bir şey mi getirilecek? Ben alırım, ben yaparım diye hemen öne atılırmış. Yapıp yapamayacağını düşünmeden söz üstüne söz verir... ...sonra da verdiği sözü unutuverirmiş. Arkadaşı küçük tekir balığı, canım kardeşim... En söz veriyorsun hem de yerine getirmiyorsun. Sonunda kimse sana güvenmeyecek yapma böyle diye onu uyarmaya çalışırmış. Ama dinleyen kim? Mercan haklısın der, başını sallar yine de bildiğini okurmuş. Gerçekten de kötü niyetli bir balık değilmiş ama sorumluluk duygusu yokmuş anlaşılan. Günlerden bir gün denizin üstünde büyük bir fırtına çıkmış. Öyle büyük bir fırtınaymış ki bu, bir adanın üstünde ne kadar ağaç varsa hepsini yere devirip denize sürüklemiş. Denizin altındaki hayvanların yukarıdaki fırtınadan pek haberleri olmaz. Olsa olsa bir iki çırpıntı gelir, ona da aldırmazlar. Ama bu kez denizin üstünde yüzen ağaçların uzun gölgeleri ta diplere kadar vurmuş. Hemen öğretmen öğrencilerinin çevresine toplanmış. Onlara anlaşılan yukarıda bir şeyler oldu. Bir takım ağaç gölgeleri görüyorum. İçinizden bir gönüllü istiyorum. Oraya kadar yüzüp onların ne ağacı olduğunu bize yararlı olup olmayacağını öğrensin diye konuşmuş. Hemen küçük Mercan öne atılıp ben giderim öğretmenim demiş. Öğretmen ona kuşkuyla bakıp her zamanki gibi yine unutursan seni bağışlamam ama. Dalgalar onları uzaklara sürüklemeden öğrenmeliyiz. Geç kalmaya gelmez demiş. Mercan balığı size söz veriyorum öğretmenim. En geç bu akşam o ağaçlardan bir yaprak ya da bir dal parçası koparıp getireceğim diye kendinden emin konuşmuş. Öğretmen eh peki diyerek onu görevlendirmiş. Fakat daha okuldan çıkar çıkmaz mercan balığı verdiği sözü unutmuş arkadaşlarıyla oyuna dalmış. Bu sırada küçük tekir şu ağaçları bir de ben göreyim diye denizin üstüne doğru yüzmeye başlamış. Oraya varınca... Mercan balığı dal, yaprak götürecekti. Ben de köklerinden bir örnek alsam fena olmaz diye ağzıyla bir parça ağaç kökü koparıp aşağı inmiş. Öğretmen mercan balığını beklerken karşısında küçük tekiri görünce çok şaşırmış. Sonra da ''Aferin oğlum.'' Mercan yine sözünü tutmadı. ''Ama senin getirdiklerin de işe yarar.'' diyerek kökleri hemen bilgin balıklara götürmüş. Onlar da bu ağaçların yapraklarının balıkların bazı hastalıklarına iyi geleceklerini söylemişler. Ondan sonra da bütün balıklara haber salıp onları yukarı yaprak toplamaya göndermişler. Bunlar olup biterken mercan balığı hiçbir şey olmamış gibi okula gelmiş. Öğretmen hemen kulağına yapışıp senin sözüne güvenip az daha en önemli fırsatı kaçıracaktık. Bir yığın söz vereceğini bir parça iş yapsaydın ya diye onu cezalandırmış. O günden sonra da Küçük Mercan verdiği sözleri tutması gerektiğini öğrenmiş. Evet, verdiğimiz sözleri tutmayabilmek çok önemli çocuklar. Siz de buna dikkat edin olur mu? Yarın yine aynı saatte.